sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Dinde sonradan icat edilen her sevdiğidat, şey her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri istemeyi hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala burada bir araya geldiğimiz gibi cennette de bir araya gelin ve hepimize nasip etsin. Ve cennete gidecek amel istemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, bugün sizlere kavramlardan sıratı müstakim kelimesi üzerine, üzerinde durmaya çalışacağım. Allah bana anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Yine Sohbetlerime başlarken hep bir ayet kelime söylemiştim. Bugünkü ayet kelimemiz de Fatiha suresinin 6 ve 7. ayet kelimesidir. Bizi dost doğru olan yola, sıraat-ı müstakine ilet, nimet verdiklerinin yoluna, kendisine kaza edilmiş ve çapmışların yoluna değil. Bu ayet-i biliyorsunuz her namazımızda farz olsun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 bir insan doğru sapmaz ve saptırmaz. şaşıtmaz manasına gelmiştir. Kur'an'ın hedefe götürücü ve erdirici yol olarak gördüğü yol sırattır. Sırat, lugatta cadde, ana yol, işlek veya büyük yol manasına gelir. Es Allah yolu demektir. Yani fata girdiğinde Allah yolu manasına gelir. Müstakim ise hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan dündür. boş doğru demektir. Şırat-ı ise ikisini birleştiriyoruz. Doş doğru olan yol manasındadır. Ve şırat-ı müstakim doğru yol. Yani iki tane nokta tutun. Birisi dünya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 düşünün. Yani bunu okumayanın namazı yoktur. Yani kulluğunu neye göre yapacaksınız? Muhakkak. Fatih'e ne yapılacak? Okunacak. Yani dünya noktasından cennet noktasına en kısa yoldan eğilip dükülmeden, yalpalamadan gidecek yoluna adı dışlatın. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin. Şimdi gelelim kendi dünya ve sıraatımızdaki Aslında bunu ben Binegörlü kardeşlerimize hazırlamıştım. Geçen hafta karya almasaydı ama nasıl çizilmişim. Hangi yaşta hangi seviyede olursak olalım hiçbirimiz aldanmaktan veya aldatılmaktan hoşlanmayız Doğru mu? Hiçbirimiz ama. Bu sebeple her insan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 kime giderseniz gidin, bana doğruyu anlatmazsan iki elim yakanda. Yarın mahşerde yakandan yapışırım. Bana kim işte bir kelime öğretirsenin köle sorun. Herkes bunu söyler. Ama kime doğruyu söyle, bir iki üç bir bakmışsın yanından çekmiş gitmiş. Bir daha falan böyle. İğneleyip bu sert, bu şöyle diyor, bu böyle diyor. Peygamberin ahlakına bir bakın Neler yapıyor? Neler söylüyor?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 muhakkak onlara kulak veren insanlar da çıkar. Peki, Müslüman millet olarak bir zamanlar doğru söylemekle doğru yapmak arasında farkın idrakındalmışız Bir zamanlar. Bu sebepten de sadece ben doğru söylerim iddiasıyla hiç kimse ortaya ne yapmamış? Çıkmamış. İslam kültüründe insani ve ahlaki esas olan doğruluğun zirvesi istikamettir kardeşler. Yani sadece bir kere doğru yapmaya İslam bu adam doğru demez. O doğru da istikamet üzerine ne yapacak? Olacak. Daim olacak. Ha insan yalpa yapmaz mı? Yapar. Ama o bir yapar Ama devamlı o insan ne yapacak? İstikamette olacak. İstikameti ise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 takdir ve tayin eylemek manalarına gelir. Kardeşlerim, istifamet kelimesini türemiş olduğu kelimelerle bunların ihtiva ettiği manaları mantıki bir sıra içinde şöyle özellikleyebiliriz. Bir, dilimizde kısaca doğruluk diye bilinen istikamet kelimesinin lugat manalarından birisi herhangi bir şeyin değerini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 Önce doğruluğun ne olduğunu manasıyla senin bir bilmen gerekiyor. Akle, lugat olarak. Ve akabinde de imanınla başka türlü doğru ve istikamet olabilir misin? Mümkün değil. Bunu ne yapmak? Desteklemek zorundasın. İkincisi, istikamet kelimesinin kökünde ayağa kalkmak, kıyam dedik. Zırna karşı durma. Ve bir işe başlamak manaları da var. Bu iki anlamı birincisiyle tanış edersek, yukarıdakiyle istikamet sahibi olmak isteyen kimse önce ne yapacakmış? Onu anlayacak. İmanla ne yapacak? Destekleyecek. sonra de değerini sağlıyor. Ya ne kadar değerli bir şey oldun. Siz yolda altın bulsanız eş misiniz? Değerli değil mi altın?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 babanıza şahitlik iştense ne yapacaksınız? Hakkı söyleyin diyor. Dürüstlüğü yapmakta hakikaten maniler vardır. Cidden. Hele, hele ortam bozulmuşsa, hele öyle insanlık bozulmuşsa, sana mı kaldı gibi sözleri bile ne yapar? Değilirsin. Veyahut bana ne ya? Benden başka anlatacak, düzeltecek adam mı yok? ne kadar ne yapabilir? Şeytan vesvese verebilir. Sen asla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 Zira bu seviyeye erişmemiş bir doğruluk anlayışı sadece fikirde ve sözde kalır. Davranış haline ne yapamaz? Gelemez. Evet. Beşincisi ise sözlüklerde istikamet tarif edilirken doğruluktan hemen akabinde şu kelimeyi de orada görürsünüz. Mutedil olmak. Yani bu da en önemli meselelerden bir şükür, En mühimlerinde. Bu da bir istikametin kemale erişemeyeceğine işarettir. Aleykümselam ve Nântullahi yani. Aleyküm. Fatih Öztürk. İstikamet geçerilmeden hucuma kaldırılacak birlikler kısa zamanda dağılır ve hucun gücünden de ne yapar çok şey kaybeder. Belki de bu sebeple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 Buraya kadar Lugavi manasına şöyle baktığımızda istikametten kaşık tevhüttü kardeş Yani sıraki müstakimden kaşık tevhüttü. Allah Azze ve Celle bizi de neşkimizi de bu yoldan ayırmasına Aksi takdirde Allah'ın Azze ve Celle'nin ilmiyle her yerde mevcut iken ırkları, dilleri, mizac ve seviyeleri birbirinden farklı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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, beni Hud suresi ne yaptı? İhtiyarlattı diyor. Beni düştü, beni ihtiyarlattı. Hangi ayet vardı orada? Evet. Bu ayet gelince işte belimi büttü diyor. İşte bu beni ne yaptı? İhtiyarlattı diyor. Evet. Allah Azze ve Celle ayetten amel etmeye benze nasip etsin. Evet. Şurat-ı müstakim, İslam kültüründe ilmin gayesi tevhid, amel ve ibadetin zirvesi istifamettir. İstikamete erişenlerin yoluna da şurat-ı müstakim denir. Dediğimiz gibi sözlükte, lugatta, şurat, yol, müstakim de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 Beşer de kendi idrakiyle, aklıyla ne yapamaz? Erişemez. Allah Azze ve Celle hepimizi surat-ı müstakime iletsin. Çünkü ayeti kerimede Allah kimi dilerse onu surat-ı müstakime eriştirir Suresinin 46. ayetinde. Ancak onun, onun lütfuyla bu seviyeye gelebiliriz.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 hatalarımızı bağışlayan, alemlerin rabbi ve hesap gününün mutlak sahibi Allah'a bahsettiği her türlü nimeti onun rızası dahilinde, kullanmak dahilinde şükretmek. Yani Fatiha'nın birden derde kadar. İkincisi, ihtirasların yol açtığı her türlü kulluk ve kölelikten kurtulup ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dilerlesin.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 Evet kardeşlerim. Bu ayet-i kerimede şuratımızdaki <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın nimete erdirdiği kimselerin gazaba uğramayanların şartmayanların yolu olarak tarif ediliyor. Acaba böylesine yüceltilen insanlar kimler? Evet. Kim bunlar? Aleyküm evet. selam Bakın bu sorunun cevabını yine Allah azze ve celle verir. Oğuz işte. Ne güzel saçın ya? Bakın Rabbimiz diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, şiddetler, şehitler ve saliplerle beraber. Onlar ne güzel arkadaşlar. Yani istikamet üzerinde olanlar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 yani sure ve ayet numaralarını söylemiyor açık anlaması. Murada erdiren yol veyahut e, sıratı müstakimin züttü olarak Kur'an'da gelen cehennem yolu veya açıkça cennetten saptıran yol züttü olarak gelen de birçok nedir manaları vardır. Ama cennetten söz edildiğinde sıratı müstakimde cennet yoludur da ne yapabiliriz?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 bir başka ayette Allah'a vesilesinde itaat edenler Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, şuhıtlar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Nimet neymiş? Bunlarla arkadaşlıkmış. Yani başka bir şey, biz asıl nimet salihlerle. İkincisi ise Allah yolu Sıratullah. Elbette sen doğru yola çağırıyorsun. Göklerin ve yerin sahibi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 Demek ki İslam dininin, zıttı doğru yolun zıttı neymiş? Kafirlerin yolu, cehenneme gidenlerin, dalalete düşenlerin yolu. Sırat-ı mustakimin Kur'an'daki başka bir ismi ise Allah'a kulluktur. Ey Adem oğlu, ben sizi şeytana tapma. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin.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 Neden bu terslik? İnsanlar Allah'tan mı korkuyor kayırasında? Neden? <gülüyor> davetin olmadığı ortamlarda, yani davetin olmadığı derken İslam davetini kastediyorum. Yoksa diğer davetler ne portadaydı? Ne ortadaysa insanların devacındaysa meşrulanda nedir? Odur. Bakın sahabeler Allah'ın aleyhissalatü vesselam'dan aldığı emirle İslam'ı bütün dünyaya aktardılar mı? Bittikleri her yeri Medine yaptılar. Medine yaptılar. Ve insanların değerleri ne yaptı? Bunlar oldu. Bu değerlerin konuşulmadığı, anlatılmadığı ortam varsa konuştuğunuz, yaşadığınız, muhabbet ettiğiniz, şakalaştığınız ortamlar olur. Bu da insan hiçbir şey ne yapmıyor? Kazandırılmıyor.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 Şehrin en uzak yerindeki bir kardeşini sırf Allah rızası için ziyaret edene ne var? Cennetin. Cennetin tam ortası vardır. Yani bir de sevapta da vaatte de ne var? Ta tepeden bir zirva var. Allah her halimizi kendisini razı edecek ortamdan da Yine bir karşılığı da kardeşlerim, sünnetullah. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun göğsünü İslam açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü o kimse göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık kılar. Allah inanmayanları küfür bataklığında bırakır. İşte Rabbinin sıratı müstakimi, dost doğru yolu budur. Allah bizleri hidayet etsin. Hidayetimizi arttırsın kardeşlerim. Evet. Öyle insanlar var ki bir sohbet ettiğinde Allah'ı hatırlattığında hakikaten kabına sığmaz. Öyle insanlar da vardır ki durdukça daralır. Yani ya sözünü kesmeye, ya ortamı değiştirmeye ya da gündemi ne yapar sapıtmaya. Ya burası cami mi? Vaaz ortamı mı gibi. Yani en azından bir yerden ne yapar girer ama kendisi her konuşur. Sanki kadınıymış, sanki küfür haneymiş, sanki bu haneymiş. Ama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 Bu maddeleri siz Kur'an'ı okudukça ne yaparsınız? Eş manalarını bulabilirsiniz. Ben sadece kelimeyi size yakalatma açısından karşılıklarını getirdim. Tefsire baktığımızda ise işte gelen matirlere kardeşlerim sırat-ı müstakimden maksadın ne olduğuna dair şöyle rivayetler geliyor. Allah'ın yolu, doğru yol, uygun yol, Allah'ın kitabı, iman ve imana bağlı olan şeyler. İslam ve İslam'ın şeriatı, peygamberimizin ve aşağıdın büyüklerinin yolu, cennet yolu, şırat köprüsü, yani cehennemin üzerine kurulan, ifrat ve tezlit arasında mutebil, dengeli, ortalı bir yol tutma ve ayette de geçtiği gibi şıratı müstakim, yani hakkı ulaştıran yoldur.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 amel eden bir insan o köprünün başına geldiğinde ne yapar? Ya aşağı düşer, ya şaşırır, hey! ya Allah Allah Allah. <gülüyor> Haber ver yani. ya. Farka istiyordum. Bir Evet. Konumuz, suratımız peki. Allah subhanahu ve keala bizlere hayır versin. Hayırdan bizleri ayırmasın. Evet. Unutmayalım. Şırattaki o köprüden geçmedikçe cennete ne yapmayacağız? Ulaşamayacağız. Sırat cehennemin üzerine kurulan bir köprüdür. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şaadan dikeni gibi dikenlerin o kafaların olduğu gibi kollar vardır. Diyor. Oradan geçenlere atılır. Kimini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 hem de her rekatta okumamız için ne yapılıyor evet. Emre Bu bakımdan bir insan ömrünün sonuna kadar dost doğru yolda yürürken son anlarında kafir olarak ölebilir. Allah muhafaza. Evet. Yine ömrünün sonuna kadar başka yollardayken son anda dost doğru yola ne yapabilir? Gelebilir. Aynen hadis-i şerifte kişi sahiplerdense o yol ona ne yapılır?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 tek tek yaşantılarını düşünsünler. Biz ikisinin bir aradaykenki hallerini düşünsünler. Aynı değildir. Allah'ı zikretmeleri çok farklıdır insanlar. Onun için burada da Allah e, Azze ve Celle surat-ı müstakimden bizlere ayrılmasın. E, Resul'ün diliyle bizlere cemaattan ayrılmayın. Şeytan tek kişiyle Beraberdir. iki kişiden nedir? Beledir. Aleyküm selamlar. Lojik edilmiş kardeşler. Işıkları yakabilirsiniz. Evet. Demek ki Doş evet. doğru yoldayım deyip de insanların kendi amellerine ne yapmaması güvenmemesi gerekir. Bakın, Yusuf aleyhisselama gelen elçiyi okuyun. Kur'an'da. Yusuf aleyhisselam ne diyor?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 Doğru Hatta ben Akşamya'da bazen zincirliğe bekliyor. İmam özellikle dönüyor şöyle diyor. Arkadaşlar fatihadan sonra amin sesini yükseltmeyin. Bizim mezhebimizde bu bidattır diyor. Mekluhtur diyor. Özellikle de tembihliyor. Yani adama bir kere tebliğ ettim bu sünnet diye. O da kendi mezhebine dinine göre bidat diyor. Çok söylüyor. Yani kendi mezhebine.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 Allah'tan yüz çeviren, ümidi kesen, sırt dönem insanlardır. Ne kadar dua ediyorsanız o kadar teyit ehlisiniz. Ne kadar duada gevşekseniz imanınızı kontrol etmemiz gerekir. Evet. Çünkü Aleyhisselatü Resulam'ın 24 saat içinde yapmış olduğu duaları şöyle bir toparlayın. Adımında dua, kalktığında dua, abdest alıyor dua, abdestten sonra dua, cinsi münasebetten önce dua,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 Yolcusuna sıkıntı veren, rahat yolculuk sağlayan, hedefe götüren, hedeften uzaklaştıran, aleyküm selamlar anlayısıyla. Fakat bütün bu yollardan hedefe gitmeye en uygun olanı hiç itirazsız, düz ve en kısa yolanıdır değil mi? İnsan hep bunu tercih eder. Geniş, rahat ama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 Bu davar demiş ki ya daha gidip de ne yapayım? Şuralardan su içer, şu düz yolda bol otlu yerde de yerim demiş ve onlara takılmış. Onlar giderken giderken dar bir yerden girmeye başlamışlar. Davar ya bu da peşinlemiş. Girer girmez oradan bir tam boynuna gelmiş. Ne? Me, orası mezbaniymış. Dizim ki hemen kalkmış. Ne? ben davar değilim demiş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 Demek ki kul istediğinde titiz olacak ve istenilen yolda berf doğru olacak. Ayette yoldan kasıt bu. Hadislerde insan bir yolcuya dünya ise yolculuk sırasında bir süre dinlenmek için oturulan bir hana benzetilir. Hadis hatırlayacak olursanız tam maklidi. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü i̇bn Ömer'i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 Haç'tan gelen yeni kardeşlerimiz var. Ne kadar rahat etmek için yanlarına bir şeyler de alsalar, Arafat'a Müjdelife'ye giderken kaplumbağa gibi ne yapacak? Sırtında taşıyacak. Hadi 50 metre yüz metre gittin sonra o ağırlaştıkça ne yapar? Ağırlaşıp yemek yiyecek biri nöbetçi. Alışveriş yapacak öbürü nöbetçi. Devamlı onların nedir? Kollayışı durumuna. Garip şey. Neyi var?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 Bizden her birinize bir şeriat ve bir yol belirledik. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, pek doğru dine. Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Demek ki bu yolda maksat din, yani inanç ve hayat tar e hayat tarzının dayandığı esaslardır. Yani Kur'an ve sünnettir fazlası. Evet, bu da Kur'an ve Resul'ün yolu ve bunların dayanağı Allah'ın bildiği vahiydir. Fatiha Suresinin ses konusu ayetinden kulun Allah'tan kendisini Allah tarafından tayin olan bir hayat tarzına iletmesi işlediği anlaşılır. Allah'ın Resul'ünden razı olduğun yola beni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 İslam diyor bir analoji. Yani bu neden, nasıl sorularını sormadığımı değildir. Teslimiyet değindir. Bugünkü insan olsa sapmalarının sebebi neden, nasıl? Bunu nasıl anlayacağız? Mesela sohbetin başında bir soru sordular. hayırlanda da sorsalar aslında onu önce hayata geçirelim. Sorgulamak gerekiyor mu? Misal. Gerek miyiz? Emir neyse onu al hayata geçir. Misal Neşe'nin kitabı salakta bulursunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz tıldırırken ne yapıyor? Tutuyor ayakkabılarını çıkarıyor şöyle devam ediyor. Sahabe ne yapıyor? Namazdayken onlar da çıkarıyor ama böyle duruyor. Hiç e, namaz bittim, Ne oldu diye ne yapmıyorlar? Beklemiyorlar. Ve namazın atabında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Neden çıkarttınız? Ey Allah'ın Resulü, namazdayken sana vahiy geldi, rahmet ettik. Bir an olsun ertelemek istemedik. Allah Resulü'nün sallatu ve Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle namaz kılmazlar, siz onlara muhalefet edin diyor. Ayağımın altında necaset vardı, cibril, haber verdi, ben onu için çıkarttım diyor. Yani ayakkabıyla mesle ne yapın? Namaz kılın diyor. Şimdi buradaki sahabenin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 Devamlı bunu Allah'tan isteyin. Allah hepimizin hidayetini artırsın. En önemli isteklerden bir <gülüyor> tanesidir. Hatta Buhari'nin üstünde gelen rivayette hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam muhtasaran geçeyim. Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek hepiniz hidayete muhtaksınız. Öyleyse benden hidayet isteyin ki hepinize ne yapayım? Hidayet vereyim diyor. Hepiniz açsınız diyor.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 Allah Allah'ı unutan ve Allah'ın da unuttuğu insanlardan bizleri eylanırsın. Sürekli namazda Fatiha'yı okurken uyanıp şuurlu olan insanlardan eylesin. Demek ki en önemli istek neymiş? Hidayetmiş ve bunu isterken de Rabbim bizleri uyanık kursun kardeşlerim. Bizi doğru olan yola çırağı müftakime ilet, mühmet verdiğin kilçelerin yoluna Kendilerine gazap edilmiş satmışların yolunu bildir. an. Demek ki bu ayetlerde insanlar için gerekli olan şey kısa, açık, net, belli olarak, ne nakulu bildirilir. Bugüne kadar siz zaten hep böyle kılıyordunuz değil mi? Değil mi? Evet. Allah daim eylesin. Evet kardeşlerim. Burada vaktiniz ee, var değil mi? Öyle. Devam edelim mi? Evet. Ee, bir saat oldu. Benim için de devam edeyim mi? varsa bırakabiliriz. Tamam, devam. <gülüyor> <gülüyor> devam. Devam. Şimdi burada dualardan sonra dikkat ederseniz gazaba uğrayanlar <gülüyor> ve sapanlar zıtılıyor. Tesshirlerde gazabe uğrayanların Yahudi, dalalete sapanların, dalalete uğrayanların, sapanlarınsa Hristiyanlar olduğu belirtilmiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü da net olarak bu noktada Tirmizi'de rivayet vardır. Yahudiler kendilerine gazap edilmiş, Hristiyanlar da şapkışlardır. Diyelim Yahudi Hristiyanların gazabe uğraması şapıtma nedenlerine gelince bununla alakalı birçok ayet vardır. Bu ayetlerin her birinde Yahudilerin gazabe uğramı Hristiyanlarında şapma nedenleri ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Bakın, Yahudilerin gazabe uğrama sebeplerinden bazılarına bakacak olursak Şurat-ı daha iyi anlama babından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 Yani biz sana ölümüne vefat ettik demişler ve yalnız bırakmamışlardır. Ama yahudiler Allah'tan bir fural istemişlerdir. Bakara kıssasını okuyun. Sonra e, Galut, Talut'tan Cahal'dan Garut'un kıssasını okuyun. Sen sıkıştıkları noktada ne yapmışlardır? Fira vermişlerdir. Ama sohbetin başından gelirseniz Fıratlısta bir şeyi neydi? Sebat. Düşkütlere İnsan doğru yolda sürekli olmak, sadece bir kere doğru olma değil. Yine kardeşlerim, dünyayı asıl kabul edip ahireti kale. ne atmazlar, almazlar. Hala bakın efsanelerinde abi hayat suyunu ararlar, ölümsüzlük içkilerini ararlar. O şu an Indiana Jones filmleri vardır. Bunların hepsi Yahudilerin hep e, felsefelerini, onların inançlarını, pırsımlarını, bir de o Yüzüklerin Efendisi diye filmler vardır. Ki Allah kendisine rahmet etsin Şeh bin, bin fetbası vardır. Kim bunlara inanır, bunları seyrederse kafir olur. Kesinlikle evet. tamamen itikada küfreden o neydi? Herip otur mu? Bir de onun için. Bu filmleri seyreden bunlara inanan kafir olur. Diyorsun. Çünkü burada tamamen Allahı tekzip Resul'a küfür, gelen Resul'ları inkar vardır. Evet. Dünyayı asıl kabul eder, ahireti ne yapmazlar? dikkate almazlar. Sadece maddeyi ölçülerler, ahireti hesaba katmadıkları içinde de sorunsuz bir hayatı benimserler. Sizden birisi, yakınlarınız yani inanan nişanlar için bunu kullanmıyor, özür dilerim. Ama dini anlamayan, böyle körü körüne yaşayan insanlar hapşırdıklarında ne derler birbirlerine? <gülüyor> Kimin sözü bu? Yahudilerin <gülüyor> sözü. Çünkü onlar dünyada bin yaşamayı, binler yaşamayı sevdikleri için aksırdıklarında da hemen öyle derler. Dinimizde ne derler? Yerhamu kevbah yehdikumullah yani hep birbirimize nedir? Dua var. Onlarsa ölçüleri aksırmada bile gündemde. Ve Bakara suresine bakın onlara e, dünyaya meyretmelerine haset Allah azze ve celle ne diyor? Biz de onların kalbine buza sevgisini verdik. İneğe tapıyorlar. Gidin bakın Hindistan'daki ineğe tapanların soyuna bakın hep iştah edilir. Çünkü Kur'an'da ineğe tapan ilk kim bu? Kim? Gidin bakın soyları muhakkak yavgı Demek ki dünyayı aşıl kabul etmelerine haşap Allah da onların kalbine ne yapmış? Bu sevgiyi vermişler, vermiştir. Evet. İnsanların mallarını haksız şekilde, haksız şekilde kaşk ederler. Ticari dalaverilerle, her türlü usullerle halkı ne yaparlar? Sömürürler. Ki bunlar hep ayetlerden çıkardık Günlerine karşı kayıt davranır. Dinin ciddiyetini dikkate almazlar.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 Teşhis inancını oluşturarak Allah'ın birden fazla olduğuna ne yapmışlar inanmışlardır. Allah'a bir yaratık, bir insan gibi düşünmüşler, ona çocuk isnab etmişler. Allah'ın kendilerine bildirdiği kolay dinleme yetinmeyip dini kendiler için, kendiler için ne yapmışlardır, zorlaştırmış ve ruhbanlığını seçmişlerdir. Bugün bakın, bu şekilde sapanlar ki Anusulatül Islam sözünde ne diyor? Ümmetim 73-40 ayrılacak. Benim üstesine hepsine ateş dokunacak. Ve onlara karışı karışına, arşını arşına tıp atıp ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Hristiyanlara uyan kim bilir de? Tesavvufa inanan insanlar. Onlar da Allah'ı gereği gibi ne yapamıyorlar? Billeyemiyorlar. Aynen vahdetir vücut veyahut bir değişik küsurları vahdetir sıvut dedikleri esas şey yaparak ne yapmışlardır?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 gündeme getirmişlerdir ki bakın Hristiyanlık'ta ne varsa aynısını görürsünüz. Şia itikadı da aynıdır. Mürcülah'ın itikadına gidiyor. İtikad da aynıdır. Yani reddettiğimizde hepsini alıp çöpe atabilirsiniz. İtikad olarak. inceleyin Bütün ana maddelerde bu Hristiyanların, dalavete çapıtan e, insanların hallerini onlarda da bulmak mümkün.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 Kişi olarak görmüşlerdir. Ee, Rahiplerde nedir Hristiyanlık'ta? Allah'la kendi aralarında konuşan. Bizim aramızda da şey çıkmış. Neydi o? İskender, Avanak oğlu muydu? Yani, ee, yani. Evrenes oğlu. Koymuşlar e, internete. E, i̇şte Allah beni duyar Adam duruyor. Allah seni duydu diyor. Şöyle şöyle diyor. Konuşabilirim. Çok rahat. <gülüyor> Düşün. Şimdi kilisedeki papaza inanıyorsa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 Ama hepimizin şu sıratın müstakimde gidecek bilgiyi öğrenmemiz gerekir. Özellikle şu namazda okumuş olduğumuz satıhan üzerinde hassasiyetle ne yapmamız, durmamız gerekir ki sıratın müstakim yolundan ne yapmayalım, ayrılmayalım. Allah müminleri ehli kitap gibi olmaktan her zaman sakındırmış. Bunu da peygamberliğin daha ilk günlerinde gerçekleştirmiştir.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 Cadının etrafında taavur, Peygamber'in mezarında taavur olarak anlayan, hacca giden aptallar var, biliyor musunuz? Ankara'da dönküldü gulağının duyulduğu çok insan var. Ben. Evet, düşün. Allah sıratını sakindi, bizleri ayırmasın kabdesten. Demek ki ne kadar dini öğrenirsek, o kadar Allah korkumuz. Ne yapıyor? Artıyor. Ama ne yazık ki bütün bu ihtarlara nasihat ve korkutmalara rağmen insanı ebedi saadete ulaştıran yoldan ayrılma, sıraat-ı muhtakimden sapma ve aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi bu sapmayı sanki Allah emretmiş gibi meşru ve doğru gösterenlerde vardır. Şeyh olmayan şeyhi şeytandır. <Gülüyor> Dört yaşı akdır. İnanmayan kafidir. Yani öyle sözde söylemişler ki kendi yollarını her zaman meşru göstermişler. Gelin, bir olan Allah'a ibadet edin, Peygamber'in yolu. Sen Cumhurbaşkanı yana çıkabiliyor mu? Of koca bir elektrik yüküyle geliyor, trafoya vuramadan voltlar küçülmeden sen onu kullanabiliyor mu? Of koca okyanus, kara geçebiliyor mu? Gemiye binmeden yüzebiliyor mu? Türlü türlü laflarla insanları doğru yoldan ayırmak için gerek ilmi, gerek akli, gerek fitri birçok sözlerle hak yoldan insanlar ne yapılıyor? değil. Aynen sohbetin içinde de dediğim gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Ne diyor? Bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dostlarım olamıyor. Buna uyun. Sakın bundan sapmayın. Çünkü bunun sağında solunda aynı doğru yol olduğunu iddia eden İnsanlar çıkacak ve her birinin başında ne yapacak? Bir şeytan oturacak. Allah bizleri doğru yolundan ayırmasın ağabeyi. Demek ki <gülüyor> Fatiha suresi insanları Yahudilerle, Hristiyanlarda açığa çıkan şapma ve yanlışlıklara düşmekten sakındırarak bitiyor. Böylelikle insanlara şuraatı müstakime dahil ve bunda daim olmaları talimatı veriliyor. Yine bu sureyle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 Sohbeti fazla uzatıp değerli vaktimizi almayın. Daha bir yarısıydı. Sipahini Allah'ınla. Buhâni ki eşbeynle ilâhe illa anta sâfiru sâte güleb. Buhâni ki eşbeynle ilâhe illa illa anta sâfiru sâte